Bir Yaşam Dili Şiddetsiz İletişim programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Canan İrtem. Ben Deniz Sıpatar. Evet, bu programda en benim çok hoşuma giden kendimizle şefkatle bağ kurmak konuşacağız. Şiddetsiz iletişim belki de en önemli uygulama alanı kendine şefkat duymayı geliştirmek. Dün hazırlanırken çok sevdiğim şair Nahöbe Şerbaknay'ın Kindness adlı şiirini gördüm onu hep beraber burada paylaşmak istiyorum sizlerin de duymasını istiyorum çok yani içime böyle titreten bir şiir şöyle, şöyle şefkatin içimizdeki en derin şey olduğunu bilmeden önce kederin diğer en derin şey olduğunu bilmen gerekir kederle uyanmalısın ve sesin tüm kederlerin en ince tellerini yakalayana kadar konuşmalısın onunla işte o zaman sadece şefkat bir anlam ifade eder. Ayakkabı bağlarını bile bağlayan odur. Odur seni sokağa gönderip mektup postalatan, ekmek aldıran. Sadece şefkat dünyanın kalabalıklarından kaldırır başını ve seni bekliyordum der sana. Sonra da her yere gelir peşinden. Bir gölge ya da bir dost gibi. Burada yüreğinin kedere açık olması hali benim hoşuma gidiyor. Yani kendini olduğu gibi kabul ettin, tersine sanki kederine de sahip çık. Değil mi? Ona bir bak. Sende ne uyandırdı? Böyle izin vermek gibi sanki kedere acıyor. Gözümün önüne çok yakın zamanda seminer sırasında bir katılımcıyla yaptığımız sohbet geldi. Kendime empati çalışıyorduk ve öfke içindeydi katılımcı. Ve öfke biliyorsun Canan çok hızlı bir şekilde öfkelendiğimde fark ediyorum ki çok hızlı bir şekilde düşünce geliştirmişim Aklımda yargılar var suçlamalar var etiketler var bu bazen başkasına karşı bazen bana karşı Öfkede kaldığımda çok güçlü gibiyim bununla birlikte düşüncelerimin içinde sanki kaybolmuşta gibiyim kör gibiyim Biraz durup düşünceleri fark ettiğimde ve bu düşünceler yerine sahiden bende ne olduğuna baktığımda, sahiden bende ne oluyor da ben bazen bedenimi fark ederek başlıyorum. Bedenimde ne oluyor diye. Bazı insanlar bedenini fark etmekte güçlük çekiyorlar. Onun yerine ne hissediyorum, ne duygu duyuyorum diye bakıyorlar. Ve fark ediyorum ki keder diye tarif edebileceğimiz, kederin farklı renkleri, o öfkenin altında aslında bastırılmış duruyor. O kederle buluştuğumdaysa ya da konforsuz başka bir duyguyla ihtiyaçlarımla bağlantı kurabiliyorum. O zaman hayat daha farklı bir yer olmaya başlıyor. Evet. Bunu okuduğumda bu geldi aklıma. Katılımcıdan söz etmiştim. Şunu duydum çünkü öfkede kalmak daha kolay Deniz öfkede daha kolay kalabiliyorum şimdi bu kadar çok fazla bana hmm. çok güzel bir onun içinde farkındalık olmuş yani öfke veya işte kendinden nefret etmek utanmak suçluluk duymak yerine kendimize şefkat duyabiliriz bunu da biraz önce anlattığıın esasında kendine empati Han yani bir durup bakmak bana neler oluyor değil mi ve sanki Canan bana öyle geliyor ki e, bu Şides İletişim Eğitmenlerinden Kelly Bryson'dan e, okumuştum. E, bana da öyle olmuştu. Başkalarına empati vermek daha kolaydı. Yani bir başkasına bakıp ne hissediyor, neye ihtiyacı var diye empatik bir sezgiye niyet etmek. Benim uzun süre benim de çok kolayıma gitti. Kelly Bryson'a da öyle olmuş. Ama kendime dönüp başkalarına sunduğum o saygıyla anlama çabasını göstermek benim için daha uzun sürdü. Daha zor geldi bana. ...başkasına şefkatli davranmak da daha kolay. Yani en kolay şey... ...herkese şefkatli davranmak. Bazen ben kendime soruyorum... Yani ...bu kadar şefkatliyim... ...niye kendime şefkat vermekte... ...bu kadar geç kaldım. Yani şiddetsiz iletişim olmasa... ...farkında bile olmayacağım... ...kendi ihtiyaçlarımın. Ee, ama şefkat hep sanki orada... ...insanın hep... ...yanında, kötü zamanında yanında... Böyle sevgi dolu <gülüyor> bir dost esasında sadece kendimize bakmakla geçiyor galiba bu şifalanırken yani birinci adım kendimize empati. <gülüyor> Bunun yerine kendimize empati vermek yerine hayatın içinde kendi kafamdaki seslere baktığım zaman genellikle içimde sanki bir eğitmen. Şöyle yapmalısın böyle yapmalısın diyor ya da bazen bir yargıç. Devamlı dövüyoruz kendimizi. Dövüyor. Haksızsın, haklısın, doğrusun, yanlışsın. Halbuki mesela empati tanımlarından biri Marshall'ın kitaptı diğerleriyle ilişki kurarken empati ancak onlarla ilgili bütün yorum ve ön yargılarımızdan arındığımızda gerçekleşir diyor. Peki kendimle empati kurarken bütün yorum ve ön yargılarımdan arınmak nasıl mümkün? Burası böyle şey gibi, Surhat Köprüsü gibi geliyor bana ve çok hassas. De çok da kolay bir şey değil. Çünkü hep onu öğrendik, değil mi? Hep yargılama ilk başta kendimizi yargılamayı. Geçen gün çok komik bir şey oldu. Ee, markette e, e, çantamı unuttum ve eve gelince fark ettim. Çantamı unuttuğumu ve yol boyunca geri dönüyorum çok hızlı araba kullanarak hep şu, şu var nasıl bu kadar akılsız olabilirim nasıl bu kadar akılsız olabilirim diye kendime söylene söylene geri döndüm sonra çok şükür çantamı buldum ee, burada bir müddet sonra şöyle bir sakinleşip durduğum zaman orada ya, kendime şefkat göstermiyorum çünkü kendimi dövüyorum ne kadar akılsızım diye sonra da ya şunu fark ettim evet Akılsızım ve orada kendimi şefkatli davranmıyorum. Ama dedim ki ya çok kendime yükleniyorum galiba son zamanlarda. Yani benim böyle bir her şeyi bir arada yapmaya çalıştığım zamanlar işte hem iş hem ev hem desiz yetişim hem yok arkadaşlık sosyallik. Böyle çok şey birden yapmaya başladığım zaman çantamı unutmam çok doğal bir şey. E, onu fark edince de böyle bir gevşedim. Kendime o şefkat hali geldi, o suçlamadan e, ne akılsızsın <gülüyor> diyen canan. Ya evet ya biraz yavaşla, biraz daha kendine zaman ayır veya işleri böyle ona göre yani bir aksiyona da geçmek için benim için bir e, neden oldu. E, bu benim için tabii çok bir acayip devrim yani bu bildiğim bir şey değil yıllarca kendimi dövdüğüm, yargıladığım bir yerden kendime şefkate dönüşmeye başlamak gerçekten şükran doluyum şimdi sizle iletişime. Bu Senin de biraz önce dediğin gibi zaten bu şifalanma diyoruz ya biz bu ilk önce bir kendime empati sonra oradan yaz tutmaya geliyor. Yas tutmak da çok değerli bir şey. <gülüyor> desiz iletişim öğrenmeye başladığımda e, demin konuştuğumuz gibi başkalarına empatiden geldiği yer e, kendime empati vermeye. Zaten birlikteydik hatırlarsın belki. Oraya geldiğimde şeyi fark etmiştim. Ya hayatımın ne kadar uzun zamanını kendimi yargılayarak geçirdim. Hayatımın ne kadar uzun zamandı kendimi analiz ettim. Şimdi burası analiz de... ...bilmiyorum sende olur mu... ...mesela kendini suçlamak tamam... ...yargılamak tamam... ...bunları daha kolay yakalıyorum... ...ama kendimi analiz ettiğimi... ...daha geç aymıştım... ...analiz de şöyle... ...işte çocukken başıma bu geldi... ...ondan böyle yapıyorum... ...bunun bana bir faydası yok... ...bu hala benim kendi duygularımla... ...bağlantı kurmamı engelleyen bir şey... ...ya çocukken başıma ne geldiyse geldi... ...şu an... ...bu eylem başıma geldiğinde... ...biri bana bunu söylediğinde... İrite oluyorum ya da sinirlerim bozuluyor ya da kederleniyorum çünkü anlayışa ihtiyacım var. Noktasına gelmek kendime empati de benim için çok önemliydi. Çünkü şeyin bir faydası yok gerçekten yargılayım yargılayım yargılayım. Kendimi ne kadar yargılarsam hayatın içinde o kadar... Kendimle koptum, Kendimle koptuğum için de o kadar kıtlık içine düştüm Kıtlıktan da şunu kastediyorum Sanki başka hiçbir çare yok da bu iş yerinde çalışıyorum Sanki başka hiçbir çare yok da bu arkadaşlıkları yapıyorum Sanki başka hiçbir çare yok da şunu şunu yapıyorum gibi Halbuki kendime empati verebildiğimde İhtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda birdenbire şeyi gördüm Başka yollar mümkün Hmm. Başka bir hayat yaşayabilirim. Evet. Esasında bu dilimizde de bu çok şey var, değil mi? Yani hep melimalı şey ekleri. Bunu yapmalıyım, aramalıyım, e, spora gitmeliyim, yemek yememeliyim. Hep bu daha akıllı olmalıydım. Ee, bunu yapmamalıydım yani bu e, dille de ilgili bir şey sanki çok böyle utanç duymaya e, seni suçluluk ve duygusu yaratma gücüne sahip bir ek meli malı ee, bu, iç, bu devamlı buradan benim hoşuma giden bu şiddetsiz şey ya seçim yapmak diye bir şey var yani seçebilirim <gülüyor> devamlı kendini yargılı eleştirmek yerine Kendime şefkat, o, biraz önce konuştuğumuz o şefkat orada duruyor zaten senin yanında şiirde de söyledi, söylenen şey o seninle bir gölge gibi dolaşıyor bir dost gibi sen onu bir gör bir arkadaşım bir sarıl o kadar da zor bir şey değil ee, benim stratejim hep başkasına şefkat vermek oldu ve orada da şu anda gözüm biraz <gülüyor> yaşlanıyor. Çünkü kendi kederimi görmek istemiyordum. O, o, o yüzden bana bu başta söylediğim şiir şey çok hoşuma gidiyor. Kederini de gör, ona da sahiplen. O da çok güzel, o kadar leziz bir şeymiş ki. <gülüyor> ben o kederi görmeyeyim diye başka şeylerle meşgul olmaya bir strateji, başkalarına şefkat... Bir de böyle bir ses var içimde. Yani başkalarına yardım et, şefkatli ol diyen yani herhalde annemin, babamın bir yerden gelen bir ses de var esasında. Ama ne zaman ki senin bu söylediğin şey çok hoşuma gidiyor. Kendinle bağlantı kurup duygularımı fark edince, evet utanıyorum. Evet kendimden ediyorum, <gülüyor> Evet, böyle. Ama ben bunu dönüştürebilirim. Böyle bir imkan var. Böyle bir seçim yapabiliriz yani. Böyle, ben de bunlar uyandı. Sen bunları anlatırken aklımdan iki şey geçti. Bir tanesi iki yıl önce İtalya'ya, Oshomiasto'ya gitmiştik. Oshomiasto kampına orada Krişananda ve Amanna'nın bir kursuna katılmıştım. Krişananda psikiyatr ve oşo terapisti. Tahtaya geldi böyle bir şey çizdi. Böyle bir kalp. Dedi ki hepimiz dünyaya bir bebek olarak geldiğimizde bir yığın potansiyelle geliyoruz. Şimdi kendi bebek halini bir düşün. Beni de bir bebek gibi düşün Ömer'i. Dünya nerede bir düşünsünler. Hepimiz bir bebek olarak geldik. Ve bütün potansiyellerle şefkat, sevgi, eğlence, oyun potansiyeliyle geldik. Ve bebek bu doğduğu zaman e, bırakın her şeyi vücuduyla bile ilişkisi farklıdır. Yani bir bebek niye benim ayağım böyle de yandaki bebeğin ayağı böyle diye düşünmez. Direkt ayaklarıyla oynar. ...kahkahalar atar, ellerini ağzına sokar böyle... ...niye benim ellerim böyle de canının elleri daha güzel demez. Kendisidir. Kendisidir ve kendi varlığıyla çok mutludur. Evet. Ve sonra bu şeklin etrafına şey geliyor... ...korku... ...üzüntü, utanç, güvensizlik gibi konforsuz duygular geliyor... ...hayat başımıza bunları getiriyor... Ve yavaş yavaş koruma kalkanımızı oluşturmaya başlıyoruz. Ve o koruma kalkanında işte diyorlar ki ben de fark ediyorum çalıştıkça kendimle. Yargılar, suçlamalar daha kolay hale geliyor. Mesela o korkuyu duymaktansa, o güvensizliği duymaktansa... Gir kutunun içine odur. <gülüyor> gir yargıların içine, gir suçlamaların içine daha rahat bir yer. Halbuki o yargı ve suçlamaların altında, o öfkenin altında karşılanmamış ihtiyaçlardan kaynaklanan çok daha derin duygularımız var. Kıymetli. O yüzden de duyguları duymak çok kıymetli. Evet. E, duygular deyince e, bir müzik arasına e, giriyoruz şimdi. E, sevgili Banu Kanubeyli'nin e, Duygularımız adlı Başka Dünya Yok adlı e, cd'sinden e, bir okumak da istiyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bazen sevinçli, bazen sinirli, bazen de şaşkın oluruz. Bazen korkarız, bazen ağlarız, bazen kahkaha atarız. İnsan olmak böyle bir şey diyor Bağnaz. Onu hep beraber dinleyelim. Bazen sevinçli Evet, e, Banu'nun güzel sesinden sonra bu yaz tutmakla devam edelim diyorum ben. E, geçen gün Miki Twitter, bir tweet, evet, tweetini gördüm. Biraz e, anlamakta böyle baya durdum durdum. Şey diyor, şu anda olanla e, olmasını istediğin şey arasında bir boşluk var diyor. Yani bir şey yapıyorsun, pişman oluyorsun ...şöyle olsaydı diyor mesela... ...o boşluğu diyor yaz tutarak... ...oraya yaz tutarak... ...sevgi yollarsan... ...orada iyileşme başlıyor diyor... ...yani yaz tutmak esasında bir iyileşme süreci... Ee, ...şimdi... iletişimde yaz tutmak... E, ...tam olarak... ...nasıl peki birkaç kelime öyle... ...ondan bahsetmek ister misin Deniz? Tabii... ...şu an aklıma geliyor... ...yaz tutmak aslında... E... Hayatı zenginleştirmek için yaptığım eylemler benim niyetlerimle tam bağlantılı olmadığında içimde uyanan konforsuz duygularla farkındalıkla durabilme hali gibi geldi birden. Şimdi şu an geldi aklıma. Yani yas tutarak karşılanmayan ihtiyaçlarını bağlantı kuruyorsun esasında değil mi? karşılanmayan ihtiyaçlarımla bağlantı kuruyorum Bir de onun yarattığı konforsuz duyguları ağırlıyorum böyle hmm. misafir ağırlar gibi Evet ee, zaman zaman bu yaz tutma e, kelimesi ya da hali biraz e, anlaması güçlük anlamakta güçlük çekiyor bazı insanlar ne demek istiyorsunuz Hani yaz çünkü bizde ölümde tutulur. Kültürel olarak ölümde bile yaz tutmaya zamanımız olmayan hallerimiz olur. Ya da bunu tavsiye ederler. Halbuki bizim yastan kastettiğimiz şiddetsiz iletişimde hakikaten bir eylem oldu. Bazı ihtiyaçlarım karşılanmadı. Ya da bir eylem oldu bakıyorum hakikaten birden fazla insanın ihtiyaçları karşılanmadı. Ya da genel olarak bir ihtiyaç karşılanmıyor. Bu halle ilgili farkındalık. Ağırlamak, çünkü ben yaşayan bir canlı olarak, yaşam dolu bir canlı olarak yaşama hizmet edemedim bu eylemimle. Daha güzel hizmet edeceğim yollar bulamadım. Onun yasını tutmak. Yani bizim hata yaptım dediğimiz yer var ya, hata yaptım yerine tam olarak ne oldu? Hangi ihtiyaçlarım karşılanmadı? Bu yaptığım eylem hangi ihtiyaçlarımı karşılanmadı? Bazen şey gibi ya, çok basit bir örnek... Hani birine çarptığım zaman yolda canı yandı. Yanlışlıkla yaptım bunu. Niyetim bu değildi canını yakmak. Bununla birlikte hani ay dediğimiz yer. Başka birinin canını yaktığım için üzülmek halini ya da utanmak halini ağırladığım yer yas tutmak. Hı hı. Yani yas tuttuktan sonra da kendini bağışlama süreci geliyor aslında değil mi? Yani ilk önce hep yani kendine hep empatiye geliyoruz. Yani kendimizi empatiyle dinlediğimizde... E, atta yatan ihtiyacımızı görüyoruz Orada bir, bir bağlantı oluyor Kendimizde ondan sonra o Yas tutuyoruz ve bağışlama süreci Başlıyor yani oradan böyle bir Bayağı bir rahatlıyoruz e, Ferahlıyoruz esasında Değil mi Bu kend, Kendimize göster yani Şefkat buradan, buradan kaynaklanıyor Gösterebilme hali Tam şey geldi aklıma Canan Hani bazen <gülüyor> bir arkadaşımız Çok bizim hoşumuza gitmeyen Bir eylem yapar fakat o kadar e, anlayış ve niyetiyle görme hali içindeyimdir ki, tamam ya bu sefer böyle yaptın ama bir dahaki sefer başka türlü olabilir derim. Hı hı. Ve içimde herhangi bir huzursuzluk, öfke vesaire olmaz, kırılganlık, güceniklik olmaz. Kendime empatide, de, bazen yaptığım bazı eylemlerde kendimi niyetimle görüp, ha ya böyle yaptım ama... Ee, sanki hani bir dahaki sefer bu ihtiyacımı daha farklı karşılayabilirim gibi bir dostluk hali kendine dost olma hali evet. gibi kendi niyetiyle görme hali gibi Ve bağışlamaktan ziyade şey geliyor bana bağışlamak e, kelimesi belki başka şeyler uyandırır birilerinin içinde hani çok kolay değil falan gibi diye söylüyorum bunu Bağışlamak yerine kendini olduğu gibi kabul edebildiğin yer sanki Evet ...tam bu sefer böyle oldu ya geri. ...ve o ihtiyaca odaklandığında da... E, ...yaratıcı çözümler bulabiliyorsun... ...yani il, kendini cezalandırmak... E, ...en kolayı... ...taksıda hep kendini cezalandırmaya çalışıyorsun... ...halbuki o ihtiyaçla bağlandığında... ...orada yaratıcı bir çözüm de geliyor... ...o da çok güzel... ...zaten şey stratejimin güzelliği o ihtiyacını fark edip... ...oradan ne yapabilirim... ...değil hmm. mi? Benim kendi hayatımda çok e, somut bir örnek var... Ben hayatımın 15 yılını halkla ilişkiler sektöründe geçirdim. Son birkaç yılında da kendi değerlerimle uyumlu olmayan e, bazı projelerde çalıştım. E, ve kendi değerlerimle uyumlu olmayan bu projelerde çalışırken Melimalı'ya gittim. Bu Melimalı'yı dönüştürdüğümde fark ettim ki yaratıcılık ihtiyacımı karşılamak isterken... ...aynı zamanda maddi güvenlik ihtiyacımı da karşılamak istiyordum. Hmm. Bunu fark ettiğimde halkla ilişkilerde çalışma zorunluluğu değişti ve Tema Vakfı'nda çalışmaya başladım. Bir seçimdi. Me mecburumu seçiyorum a çevirip Tema Vakfı'nda çalıştım bir yıl boyunca ve çevreye hizmet ederken, dünyaya hizmet ederken, gezegene hizmet ederken yaratıcılık ihtiyacım da karşılandı. Bu arada bir sonraki programın konusu da belli, belli oldu. <gülüyor> kendi çapımızda teaser verdik şu Evet. <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere o zaman diyelim. Görüşmek üzere kapatmadan önce eğer bizle e, iletişim kurmak isterseniz Canan'a ve bana içinizde uyananları yazmak ya da aklınıza gelen tatlı fikirler varsa onları iletmek isterseniz denizspatar.gmail.com Deniz okunduğu gibi Spatar Samsun Polat'la Ankara Trabzon e, Ankara rize@gmail.com'a mail gönderebilirsiniz. Toplumumuzun etkinliklerini takip etmek için de Facebook ve Instagram'daki Şidesiz İletişim Türkiye sayfalarına davet ediyoruz. İyi hafta sonları. İyi hafta sonları.